gusül abdesti almaya e, niyet edilebilir. Yani bunun dille yapılması şart değil. Yani kalbimizde gusül abdesti almaya niyet edebiliriz. E, efendim, Hanefilerde e, gusül abdestine niyet etmek gerekli olan bir şey değil. Onu da söyleyelim. Hı hı. E, şimdi kişi gusül abdesti alacağı zaman öncelikle bizim ona tavsiyemiz e, kaba Kaba avret dediğimiz yani e, göbeği ile diz kapağı arasını yıkaması. En azından e, kaba avret dediğimiz ön ve e, arka bölümlerinin özellikle ön bölümün e, yıkanmasıdır. E, şayet orada e, e, bulaşıklar varsa, e, kirler, bulaşıklar varsa, hı hı. Yani bulaşık dediğimiz yani yemek bulaşığı değil yani. tabii ki. Ee, yani nezaketli olmak için böyle razı, anlaşıldığı, anlaşıldığı kanaatindeyiz. Ee, bunları e, temizlemesi gerekir. Bundan sonra kişi namaz abdesti gibi bir abdesti alır. Yani aynı namaz abdesti nasıl alınıyorsa. Seyircimiz diyor ki gusülden önce mi namaz abdesti alınır? Evet. Sünnet olan gusülden önce e, bu namaz abdestini almaktır. Namaz abdestini aldıktan sonra e, efendim e, Yıkanması farz olan bütün vücudumuzu yıkarız. E, deniliyor ki işte önce başından su döker, sonra sağ omuzundan, sonra sol omuzundan e, denilse de bunun çok fazla bir önemi yok. E, burada önemli olan bütün bütün vücudumuzu yıkamaktır. Bütün vücudumuzu yıkadığımız zaman gusül abdestimiz geçerlidir. E, eğer yıkandığımız yerde su birikintisi oluşuyorsa e, o zaman ayaklarımızı yıkamayı, ee, namaz abdesti aldığımız esnada ayaklarımızı yıkamayız da e, banyodan çıkacağımız zaman yıkamamız tavsiye edilir. E, çünkü e, netice itibarıyla e, ayaklar su, suda kalmaktadır. E, şayet e, demin de ifade ettiğimiz gibi diyelim ki namaz abdestini aldık, gusüle başladık da gusül esnasında bu abdestimiz bozucu bir davranış meydana gelmişse o zaman ne yapmamız gerekiyor? Gusül bittikten sonra yeniden bir namaz abdesti almamız gerekir. Yani namaz kılacaksak şayet. Evet. Peki namaz hocam. kılmayacaksak gerekmez ama namaz kılacaksak muhakkak surette o zaman abdest almamız gerekir. Peki Ali hocam teşekkür ederiz.